Herkese Dünya yokmak programından iyi akşamlar. Ben Aytaç Timur. Ben Akif Timur. Bugün İstanbul'da yağmurlu bir gün var. Ben de radyoya gelirken dünkü gibi güneşli olmasını ummuştum ama yağmurlu bir gün var. Bir de trene binmeyi ummuştum. O da açılmamış bugün. Her gün yö Neden bilmiyorum. Ama... Bunların yanı sıra çok özel bir konuğumuz var. Gerçekten Müjdat Ataman hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi Türkiye'de alternatif eğitim denince böyle ilk akla gelen bu konuda en bilgili, en derinlikli, yazılarıyla pek çok insanın takip ettiği. Öte yandan çoğu alternatif eğitimci de olmayan, bunu hayata geçirmeyi başarabilen bir insansınız. O yüzden sizi konuk etmek gerçekten benim için büyük onur. Akif sen de herhalde paralel düşünüyorsun. Zaten ne diyebilirsin ki artık bundan? <gülüyor> Ondan <gülüyor> sonra cuma. E, Müjdat Bey'den ben rica ettim. Bu alternatif eğitim konusu bizim de Akif'le çok kafayı taktığımız üzerinde düşündüğümüz bir konu. ve Hakikaten çok boyutu var. Uygulaması, teorisi, e, Türkiye'de yerelleşmesi gibi. O yüzden rica ettim. Üç program bizimle olacak. E, bu arada bizim sormayı beceremediğimiz sorular aklınıza gelirse bize sosyal medyadan ya da dünyayokumak.gmail.com'dan alışarak sorularınızı yazabilirsiniz. Biz de gelecek hafta Müjdat Bey'e bunları sorarız. Ee, o yüzden bizi, bize yazmaktan çekinmeyin. Şimdi şöyle başlamak istiyorum ben. Hadi bakalım. Ee, bu, neyin alternatifi? Neyin alternatifi? Güzel. Şimdi alternatif eğitim deyince e, orada ismin ismim aklına geliyor olması beni de şaşırtıyor. Çünkü neyin alternatifi ya da yaptığımız işin e, ...normali bu, alternatifi mi bu... ...çok tartışılan bir kavram olarak... ...uzun solumlu tartışabiliriz bunu. Çünkü var olan bir sistem var. E, Sümerler döneminde de... ...benzer bir sistem var. Bir sınıf var, önde bir tahta var... ...ve içeride bir anlatıcı var. Öğretmen demiyorum aslında, anlatıcı diyorum. E, ve bu anlatıcı... ...kendisine ait bilgi... ...öğrencilerine anlatmak üzerine... ...bir sistem kurmuş. Ve bu sistem yıllar içerisinde... ...benzer bir biçimde devam ediyor... Peki, tamam da burada bir etkileşim söz konusu değil. Burada bir doğrudan anlatım söz konusu. Hadi bunu biraz değiştirelim demeye başladığınız zaman da aslında alternatife girmiş oluyorsunuz. Ne kadar giriyorsunuz? E, tümden çıkıyor olmak. Yani bir duvarın o dört duvarın içerisinden çıkıyor olmak mıdır alternatif? İçeride bir şeyleri değiştiriyor olmak mıdır alternatif? Yani uzun solgu tartışılabilecek bir şey. Ama eğitimi alternatif değil. Değil. Tabii ki <gülüyor> değil. <gülüyor> Yönetem kusursuz Değil mi Arkum? Sen ne düşünüyorsun? Sen de çok çalışıyorsun çünkü. E, nereden baktığında da alakalı bir durum. E, burada eğitim alternatif derken aslında benim hep kafamdaki şey e, yani rahatsızlık duyanın ortaya koyduğu ürünler olarak e, görüyorum daha çok. Mevcut halden mutlu olmayan oradaki konvansiyonel eğitim olarak değerlendirmek lazım belki. ...o konvansiyonel halin rahatsız ettiği ve onun dışındaki ürünler olarak e, görmek lazım. E, bu ürünler arasında elbette eklektik birçok şey var. E, benim son dönemdeki en popüler sorum şey... E, ...ne vaat ediyor e, sorusu. E, bu ne vaat ediyor sorusunu e, değerli buluyorum açıkçası. E, onu e, sana da sorayım. E, umudu büyütüyor e, aslında... Ee, sence ne vaat ediyor Alternatif Eğitim? Eğitimin tanımına gidelim. Oradan geçelim. Eğitimin tanımından yola çıkalım. Bir dakika mikrofonlarımızda bir problem oldu. Özür dilerim. Heh, şimdi tamam. devam edelim. Kusura bakmayın. Ee, bireyde kasıtlı istendik davranış değiştirme süreci olarak tanımlıyoruz biz bunu. Yani bireyde kasıtlı. Bir kere bu e, kasıtlı sözcüğü beni bir rahatsız ediyor. E, i̇stendik İstendik kim istiyor bunu? Yani e, birisi istiyor demek ki. Ve davranış değiştirme süreci. Davranışı doğal görüyoruz. E, davranış zaten uyumlanır bir şekilde. İçinde bulduğumuz topluma, yapıya göre davranışı uyumlandırabilirsiniz. Ya da e, bizler de şu an bir radyodayız. Buraya uyumlanıyoruz. Ne yapmamız gerektiğine bakıyoruz ve uyumlanıyoruz. O zaman kasıtlı olması ve istenilen şey olması gerçekten de bir tehlike. E, peki alternatif ne? Ben oradan kasıtlıyı birazcık çıkarıyorum. E, i̇stendiği çıkarıyorum. Ortak istendik. Yani e, çünkü bugüne kadar belki de eğitim sistemlerinin en büyük sorunlarından bir tanesi paydaşlığın en önemlisi Yani içerideki topluluğun yani diyoruz ya bu okul aile ve çocuk üçgeni e, öğrenci üçgeni öğrenci hiçbir şey sormamışız biz bugüne kadar öğrenci işin içerisinde hiç olmamış bugüne kadar ve demiş ki e, hükümetler devletler ya da politikalar üretenler şunu öğretelim bunu verelim ve bu şekilde yapılandıralım. E o zaman bu hakikaten de e, karşıdakini hiçe saymak demek. O hiçe saymamak bana göre alternatif. Yani makbul vatandaşı e, öğrenci belirlemiyor. Tabii ki. Yani bu haliyle e, mevcut halin e, sürdürülebilirliğin en kurumu okulun işlevini e, değiştirmek gerekiyor. Bir bakıma şöyle e, o mevcut ha, halde aslında tutmuyor. Evet. baktığınızda Yani biri size üstten bakan bir ifadeyle bunu böyle yap dediğinizde bu itici oluyor. Yani birazdan girer miyiz bilmiyorum eğitim politikalarına ama eğitim politikalarına baktığınızda da şeylerin hükümetlerin hadi bakalım ya bu çocuklara şöyle bir eğitim verelim dediklerinde ortaya çıkan ürün bu olmuyor. Küçük bir örnekle gidelim politikadan ayrışıp ya Türkiye'de bir trafik sorunu var hadi gelin biz çocuklara trafik dersi verelim. E, ülkede trafik sorunu çözülmedi. Demek ki ortaya bir tane ders koyunca o sorun çözülmüyor. Hatta ve aksine ee, Kronikleşiyor. Kronikleşiyor ve sert bir tepki alıyor. Oraya bakmak lazım ve belki de işte demin söylediğim gibi kulağımızı biraz çocuklara dönmek lazım. Öğrencilere dönmek lazım. Ne istiyor bunlar? Ne öğrenmek istiyor? Hele bir de günümüzde buna bir kere daha bakmak lazım ihtiyacı öğrencinin ihtiyacı olarak e, tanımlamak lazım. Ortaklaşmak lazım. Sadece öğrencinin ihtiyacıyla da de... eksik olan öğrencinin ihtiyacı ya yani. de veliyi bir beklenti içinde, öğretmenin bir beklentisi var, eğitim sisteminin bir beklentisi var. Yani özne olarak öğrenci aslında hiç yok. Yani e, yetişkinlerin zihninde inşa ettiği bir öğrenciyi e, yürütüyoruz. Yetiştirmeye çalışıyoruz. Yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu da şey tay yetiştirme çiftlikleri gibi oluyor ama ben sağlam bir e, benzetim. O. Veli'nin isteği nedir? Mesela size nasıl geliyorlar? Daha somuttan gidelim. Ne diyorlar? Mesela benim çocuğumu şöyle yap böyle ne diyorlar? Ya bir an evvel e, çocuklarını harika olmasını bekliyorlar. Harika kavramını biraz açalım. Akademik olarak güçlü olsun. Yani matematikte, Türkçe'de, e, fende, sosyalde iyi olsun. Bunun yarısına sana altı kere 7 deyince mesela anı da bilsin. Bu arada sorunca anı da söylesin. Yani o 42 sekmeyecek. <gülüyor> Bak, orası çok önemli ama. <gülüyor> ya şey var, ona çok gülüyorum. Müjat diyor bu kadar İngilizce dersi alıyor diyor. Yani eve gidiyorum. Bugün nasıl geçti diye soruyorum diyor. Türkçe cevap veriyor diyor. <gülüyor> Dedim hani siz Türksünüz diye olabilir mi? Hani bu yanıt. Siz Türkçe konuşuyorsunuz diye. Ee, benim kızım ikinci sınıfa gidiyor. Yoğun bir İngilizce program var onun okulunda. Çin'den kuzeni gelmiş. Kız arkadaşıyla beraber. Evde uzun bir solukta İngilizce konuşmuşlar. Ha, pardon ben şey sordum. Hangi dilde anlaştılar Umay? Hangi dilde konuştular dedi. Babacım yüzden de İngilizce konuşlardı. Aa dedim iyi ne güzel. Hani ben de klasik velir şapkamı taktım ve şey dedim, "E katılmışsın mı <gülüyor> sen de?" dedim. "Yo" dedi. "Neden?" dedim. "Benim öğrendiğim İngilizceyi konuşmuyorlardı." dedi. Güzelmiş. Benim öğrendiğim İngilizce bir de alternatif İngilizce var. Ya velinin beklentisi şu. Velinin beklentisi hem sosyal hem akademik olarak çocuğum e, çok iyi olsun. Şimdi bir çocuğun bir alanda iyi olması, diğer alanlarda iyi olmaması ya da tutum ve mesela diyor ki sorumluluk almıyor, kitap okumuyor. Kitap okusun, sorumluluk alsın, düzenli bilsin. Yani 4 yani dört dörtlük bir öğrenci olsun diye bir beklentisi var ama bunun bütünsel bir anlayış olduğu e, zor bir şey ya. Kolay oturmuyor. Kendi yapamadığını çocuğunda görmek istiyor? <gülüyor> ben bir bu soru şeye de bağlamak istiyorum peki. Öğrencinin istedi diyor öğretmen. Şey pardon, öğretmen istedi öğrenciyi. Veli'nin istediği öğrenci, akademik, sosyal. Hatta bence psikolojik de değil mi? Tabii ki. Ee, mükemmel olsun da. Ö öğretmenin istediği öğrenci ne? Ee, benim sorumlarımda kullandığım bir tane şey vardır. Görsel çok severim. Bir sınıf. 1920'lerden Avrupa'da bir sınıf. Ee, harika çocuklar gülümsüyorlar. Ve hepsi parmaklarını havaya kaldırıyor. Ve ilk sorum <gülüyor> şudur. Böyle bir sınıfta ders işlemek ister misiniz? Tabii hepsi gözler açmış ve şey der. Ya, evet. Yani... Sınıfta 30 tane öğrenci olsun, 40 tane ve hepsi seni izlesin ve parmaklar havada her soruna yanıt vermeye çalışsınlar. Öğretmen istediği sınıf böyle bir sınıf. Ee, oradan bir örnek, eskiden çalıştığım okulların birinde bir öğretmen şöyle demişti ya hocam dedi bu altı aile ders işlemeyi sevmiyorum. Altı B öyle mi dedi ya. <gülüyor> <gülüyor> Giriyorsun dedi, mis gibi dersini istiyorsun dedi. Olay şu, altı ağda üç tane dersi kaynatmaya, öğrenme ortamını bozmaya e, bozabilen öğrenci var yani. Öğretmenlik aslında biraz doğru da orada devreye giriyor. Yani öğretmenlik becerisinin gir diğer orası. Diğerinde herkes ders işler. Yani gir orada ne anlatıyorsan anlat. Çocuklar kuzu gibi dinliyorlar. Değil artık. Yani bir de kuşaklar değişiyor. Yaşam değişiyor. Yani yeni kuşakla ders işliyor olmakla 1970'lerde dersli olmak aslında dağlar kadar farklı. Yeni kuşağı hangi hayvanla metaforlaştırabiliriz? Yeni kuşağı hangi hayvanlarla? <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Öyle bir hayvan yok. Öyle bir hayvan icat edilmedi. <gülüyor> Peki müdürün istediği nasıl öğrenci soruyoruz. nasıl? Siz müdürlük yaptığınız için soruyorum. Müdürün istediği öğrenci nasıl? Müdürün istediği öğrenci dürüst. Sadece dürüst. Yaramazlık falan sorun değil. Yani ee, her çocuk mesela ikinci sınıfa kadar her çocuk yalan söylüyor. Bir şekilde söyler. Çünkü doğal olarak bu öğrenme yani öğrenecek çocuk bunu deneyimliyor zaten. İkinci sınıfa kadar. İkinci sınıftan sonra geçebilir bu. Yani yaş olarak sekiz diyorlar. E, psikologlar. Şimdi bu doğal bir davranış. Normal. Çocuk kaçmaya çalışıyor. Alan yaratıyor kendini. Ee, eğer okul güven duygusunu verdiyse ya da aile güven duygusunu verdiyse yani sen dürüst olduğun zaman hiçbir sorun yoktur dediyse o zaman ilişkiler çok rahat yürüyor. Çünkü empati kurulabiliyor ve empati güçlü kurulabiliyor bu durumda. Ee, müdürün istediği özel bir çocuk yok. Yeter ki konuşmaya başladığında yarım saat gezmeyelim alanda. Dürüstçe ne olduysa itiraf edelim. Karşılıklı konuşalım ve karar alıp çıkalım oradan. Çok so, sonuç odaklıyım diyorsun yani. <gülüyor> sürecin keyifli geçmesini <gülüyor> istiyorum diyelim mi <de. gülüyor> orada, orada düşmem şimdi programımızın tam burasında böyle bir şarkıya kulak veriyoruz ben de biraz esprili olsun diye Pink Floyd'dan bir şarkı seçtim duvar geliyor, şimdi. Duvar geliyor. we don't need no education ama Feryal Teknik Masada Hah, şimdi gördüm şarkımıza geçebilir miyiz ee, şeyden, Pink Floyd'dan lütfen Pink Floyd bizimle birlikteydi. E, Müjdat Ataman'la e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncesinde ufak bir anons yapayım. E, bu hafta bize gelenler köşesinde e, Metis e, etiketiyle çıkan e, Ayhan Geçkin'in Bir Dava adlı romanı var. E, herhalde ö, ömrü e, güzel olsun, e, yol açık olsun e, Bir Dava romanının. ...şimdi kaldığımız yerden... ...devam edecek olursak... ...eğitime müthiş bir güven var... ...mesela hiç kimse... ...çocuğunu... ...okula göndermemeyi hayal edemiyor ve... ...toplumsal... ...statü kazanma aracı olarak görüyor... ...meslek aracı olarak görüyor... ...diğer tarafta da... ...alternatif eğitimi konuşuyoruz... ...velilerin bu beklentilerinde... E, Alternatif eğitime dair beklentilerinde karşılanan, karşılanmayan talepleri var mı? Bakış nasıl? E, şimdi eğitime büyük bir güven var konusuna katılmıyorum. Yani eğitime aksine e, bir güven yok, bir arayış var. Yani herkes çocuğunun ileride iyi, mutlu olmasını istiyor ve iyi mutluluğun ne olduğunu tanımlamakta güçlük çekiyor. Şimdi e, alışılagelmişin dışında bir şeyler yapıyor olmaya alternatif olarak bakalım. Alışılagelmişin dışında bir şeyler yapıyor olmaya. Şimdi alışılagelmişin dışında bir şey yapıyor olmak başlı başına uyumsuzluk, e, dışarıda kalmak, ötekileşmek, kaos. farklı olmak, kaos anlamına geliyor. Ve bunlar kolay göze alınabilecek işler değil. Şimdi bunlar kolay göze alınabilecek işler olmadığı gibi bir çocuğun ya bir dakika ben okula göndermeyeyim, homeschooling, evde eğitim vereyim noktasında siz zaten... Kral çıplak olursunuz. Yani tek başınıza kalırsınız orada. Ee, ben okulcuyum. Yani okulculuğu önemsiyorum. O da şu yüzden akran öğrenmesi dediğim şey bana göre şu an okulların en önemli ve en değerli tutunabilecekleri dalı. Özellikle duygu aktarımı ve kültür aktarımı anlamında. Çünkü yurt dışında e, okulsuzluğun karşılığı var ama orada da çok iyi programlar var. Okulsuz ama akranları bir araya getiren programlar var. Bizde böyle bir şey yok. Zaten buluşuyorlar falan. Buluşuyorlar ama abi. zaten yasal da değil. Şimdi e, okulun bir yönetim anlayışı var. E, nedir yönetim anlayışı? Üste bir, yani ilçede, ilçe milliyetin müdürü altında, okul müdürü altında öğretmenler ve bu böyle çok hiyerarşik, çok katı bir sistemle de devam eder. Sınıfta da bunun karşılığı öğretmen masasıdır. O öğretmen masasını koyduğunuzdan şunu söylersiniz aslında. Hey, sen e, o arada bir masa var, sen alttasın ve ben de üstteyim ve orası senin arandaki ilk uçurumdur. Sınıfınız Çok kaç... özür dilerim. Eskiden öğretmen masası bir de böyle yani bir düşsektir. hafif platformun üstündeydi. Hala öyle mi bilmiyorum da. Değil daha büyük ama. Bu bile bir şey <gülüyor> ifade ediyor. <gülüyor> ya da e, soru şu. Sınıfınız kaç kişilik diye sorduğunuz zaman yanıt şu. 32'lik bir sınıfta öğretmenin yanıtı. 30 kişi. E sen? <gülüyor> ben derken? Ben <gülüyor> öğrenci <gülüyor> miyim ben? <gülüyor> yani biz, e, biz o grubun içerisinde kendimizi zaten ayırıyoruz. E, ben hatta Şöyle derim, okul müdürleri krallar ya da kraliçeler, e, ruhban sınıfına psikolojik danışmanlar olarak görürüm. Orası bir kademe daha şeydir. Bir de köylüler yani, yani işin tarlada çalışanlar da öğretmenler. Bu, bu sert bir ayrım ve bu sert ayrımın e, alternatifi nedir? Demokratik eğitim. Nedir evet. demokratik eğitim anlayışı? E, çoğulcu kültürü içeriye yay, yayabiliyor olmak. Yani ben okul müdürüyüm ya da ben kurucuyum, ben bu okulu yöneten kişiyim, benim dediğim olur anlayışından çıkmak. Ve okulu e, öğretmeniyle, öğrencisiyle, velisiyle hep beraber, e, bütün cümleleri dinleyerek, ortaklaşarak e, kararlar alıyor olmak. Bir dakika, Tabi... bir dakika. Şimdi müdür sınıfa girince kalkmıyorlar mı ya? Tabii ki, O bitti. <gülüyor> bitti. O <gülüyor> <gülüyor> hala vardır şok, belki şok, şok. Bir dakika ya. E, Birçok okulda yok. Birçok okulda yok Hı. ama olan okullar var. Onu da biliyorum bu arada. E, tabii bir de o vardı işte, hiyerarşinin bir başka e, şey de bu, ben geldim ve ayağa kalk noktası. Bunun alternatifi bu. Ya da hmm, dönüyorum bak, veliler, veliler okulun neresinde? Siz çocuğunuzu gönderiyorsunuz, dönüp baktığınızda prensleriniz ve prensesleriniz okula gidiyor. Yani hayattaki en büyük mucizenizi okula gönderiyorsunuz. Ve bilmediğiniz bir yere, bilmediğiniz kişilerin ortamına gönderiyorsunuz. Ama okul size diyor ki bir dakika, senin bu okulun hmm, hiçbir şeye karışma hakkın yok. Tamam, da bir dakika neden benim çocuğum orada? Ben niye hiç söz söz hakkım yok yani? Çocuğumun yediği yeme, e, çocuğumun yürüdüğü yola da karışmak isterim. Buna da karışan yok. E, yurt dışında birçok örneği var. Belediyeler okulları yes. işbirliği yapıyorlar. Ya da okullar kendi yönetimleri var ve kendi bütçeleri var. Bunu yönetiyorlar. Kooperatifi var vesaire. Biz çok merkeziyetçi bir yapıdayız. Bu merkeziyetçi yapı da şu demek, e, merkezde olursa bu iş doğal olarak yerele giderken kaybolursunuz. E, ancak hiyerarşiyle yönetirsiniz bunu. E, mesela bunun altı yönetiminin de bir alternatifi var. İçerideki öğrenme sisteminin müfredat. Yani yıllardır işte e, birçok kişinin merak ettiği cümlederden bir tanesi. Yani öğretmenin çok güzel kaçış noktası var. Yani müfredatta bu var. Hocam diyor, amma zaman ayırdınız diyor bu işte e, sosyal bilgilerde izohipslerine şunlar. E, müfredatta var ne yapayım vermeyeyim mi? Deyip, ama bir dakika müfredata alternatif getirebiliyor musunuz? Hayır. Yok getirebilirsiniz. Tabii kapı kapandığında öğretmen özgür aslında. Sadece kapı kapandığında değil. Çünkü müfredat hakikaten elinizi kolunuzu tam olarak bağlayan bir anayasa değil. Müfredat evet. sana diyor ki kardeşim Osmanlı tarihinde şunu öğret diyor. Sen bunu öyle bir öğretirsin ki çocuklar heyecanlanır. E, olaylardan olgulara çıkarlar. Öyle bir anlatırsın ki masal gibi dinlerler. Öyle yatarak hafif uyuyuklayarak dinlerler. Bunun da alternatifi var. Biz alternatif arayışından biraz korkuyoruz. Küçük bir örnekle gidelim. Törenler. <gülüyor> yani ülkede 23 Nisanlar 19 Mayıslar kutlanıyordu. Sonra hükümet geldi ve dedi ki işte stadyumlarda kutlamayalım bunu. Sonra bir taraf dedi ki ne yapıyorsunuz? Siz Atatürkçülüğü yani, mü kaldırıyorsunuz? Ya bir dakika. Şimdi kimse eğitim bazlı konuşmuyor ülkede. Ee, herkes politik konuşuyor içeriye. Yani çocuk yararı noktasından çok koptuk biz. Yani eğitime dair bir şey konuşuyorsak aslında ilk bakmamız gereken elek bizim çocuk yararı. Ya bu aldığım kararın çocuk için bir yararı var mı? Şimdi yıllardır okullarda çalışan biri olarak şunu biliyorum. 23 Nisan geldi zaman çocuklarda bir şey, hiç öyle bir heyecan. Yaşasın 23 Nisan geliyor, bizim bayramımız onu kutlayacağız. Yok. Ama bu cadılar bayramı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş... Ne meraklıymışız o cadılar bayramına gidip o kostümleri alayım giyeyim. Sonra ben düşündüm bunu. Başta yargılayıp duruyordum. Bir dakika ya. Çocuk hakikaten niye cadılar bayramını seviyor da bizim gül gibi Kurban Bayramımızı, Ramazan Bayramımızı, Cumhuriyet Bayramımızı 23 Temmuz'u sevmiyor? Çünkü biz orada çocuğa işkence ediyoruz. Bu bizim bayramlarımız çocuğun ayakta 3 saat beklediği, hiçbir şey anlamadığı konuşmaları dinlediği bir yere dönüyor. Hadi alternatif getirelim. Şenliklerle kutlayalım. Tamam? Şimdi o zaman da devreye diğerleri giriyor. Ama hocam diyorlar. Şimdi olmaz bir şu şöyle bir tören yapmayalım ya. Yani şiir okunmasın mı? Günün anlam önemini belirtmeyelim mi? <gülüyor> e şimdi bunlar ya da mesela iki gün önce Instagram'da şey çıktım. Dedim ki artık şu erken çocukluk dönemindeki bana göre 18 yaşına kadar çocukları sahneye çıkaracak işlerden uzak durun. Çünkü arkada neler olduğunu ben biliyorum. Yapma, dur. Şu okul gösterileri, evet. okul tanıtımları, okuma bayramları. Ya arkada 20 tane çocuğa sus sus sus konuşma diye diye çocukları yani ...öyle bir noktaya geliyor ki... ...çocuklar yıl boyu aynı repliği tekrarlıyorlar. Kızımın bir tane oyunu vardı Umay'ın. Herkesin rolünü söylüyor ezbere. Şimdi biraz düşününce... <gülüyor> ...biraz düşününce şeyi ediyorsunuz. İkinci ediyoruz. dönem bir şey yapılmamış ki sadece gidilmiş <gülüyor> prova yapılmış. E, şimdi bunun alternatifini yapalım hadi. Ne yapalım? Okuma bayramları yok. Çocuklar hep beraber sahneye çıkacaklar... ...ve kendi işlerinde kurguladıkları bir canlandırma yapacaklar. E hocam olur mu ama... ...yandaki okul öyle... De. ...yani alternatifin tehlikeleri şu... ...ne der, ne olur... Biri itiraz ederse ya bizim okulda çocuklar çamura giriyor diye biz bir şikayet edildik. Ama bir dakika suya çamura basıyorlar bunlar hasta olurlar. Ya çamura basacak çocuk yani doğadan koparttık her yerden koptu çocuk. Yani alternatif alternatif çok önemli ama geçemiyoruz. Müjdat Bey gerçekten harika konuşuyorsunuz ama programımızın sonuna geliyoruz. Ee, ne yazık ki öyle evet evet. Müjdat Bey'in yüz ifadeleri ya bu kadar mı çabuk? İnsan konuşunca öyle oluyor genelde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> açık <gülüyor> açık radyoda evet. Ee, ama haftaya bizimleyiz. Öbür hafta bizimleyiz. Ben son çıkmadan bir şey sormak tamam, istiyorum. Bu cuma günü bütün dünyada aslında 92 ülkede binlerce okulda iklim değişikliğini durdurmak için okul grevi var. Sizin okulumuzda böyle sezdiğiniz bir kıpırdanma var mı greve dair? Küçük küçük e, ortaokuldan hamleler var. Hamleler var. E, greve dair. Ya Ben burada da biraz şey. Popülist hareketlerle popüler hareketlerin böyle daha farklı işlenmesinin anlamlı olduğunu görüyorum. Biraz da şey çekiniyorum o konuda. Yani sosyal medyadan yayılıyor bu. Güzel evet. yayılıyor. Ama bunu okul idaresi ve öğretmenlerin değil çocuklar alttan gelen bir hamlenin olması daha da etkili olacak. Doğru. Doğru. Aynen. Biz de böyle düşünüyoruz. Açık radyo olarak ee, bu, bu çocukları gönülden kucaklıyoruz. Haftaya tekrar Müjdat Adaman'la beraberiz. Ee, esasında biraz kitabından da bahsedecektik. Ee, çok hoş gitti sohbet haftaya. Onu da kitabı da anarız. anarız ee, Haftaya görüşmek üzere. Ee, ben Aytaş Tımar, Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ben Akif Pamuk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Dünyayı Okumak